Mürselat Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Birbiri ardınca gönderilenlere, esip savuranlara, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı ayırdıkça ayıranlara özür imkanı vermek veya uyarıda bulunmak için gerçeği hatırlatıcı öğüt verenlere yemin olsun ki size vaat edilen gün elbette gerçekleşecektir. Yıldızlar silindiği yani söndürüldüğü zaman Gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, elçilere şahitlik için vakit verildiği zaman son saat gerçekleşmiş olacaktır. Bu durum hangi güne ertelenmiştir? Ayrılma gününe. O ayrılma gününün ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? O günü yalanlayanların, o gün vay haline. Biz bunlar gibi inkarcı olan öncekileri de helak etmedik mi? Sonra gelenleri de onların peşine takacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. O günü yalanlayanların, o gün vay haline. Sizi dayanıksız bir sudan yaratmadık mı? Sonra onu belirli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirmiştik. İşte bunları bir ölçüyle yaptık. Ne güzel ölçü koyanlarız biz. O günü yalanlayanların, o gün vay haline. Biz yeryüzünü diriler ve ölüler için toplanma yeri yapmadık mı? Oraya sabit ağırlıklar koyduk ve size tatlı sular içirdik. O günü yalanlayanların, o gün vay haline. İnkarcılara şöyle denecektir. Yalanlamış olduğunuz şeye doğru yürüyün. Üç katlı, gölge etmeyen ve ateşten korumayan bir karanlığa doğru yürüyün. Şüphesiz ki o cehennem, kütükler gibi büyük kıvılcımlar saçar. O kıvılcımlar, sanki sarı kızgın halatlar gibidir. O günü yalanlayanların, o gün vay haline. Bu mahşer, kafirlerin konuşamayacağı gündür. Özür dilemeleri için kendilerine, İzin de verilmeyecektir. O günü yalanlayanların, o gün vay haline. İnkarcılara şöyle denecektir. Bu ayrılık günüdür. Sizi de öncekileri de bir araya toplayacağız. Azaptan kurtulmak için bir hileniz varsa hemen bana tuzak kurun. O günü yalanlayanların, o gün vay haline. Şüphesiz ki muttakiler, yani duyarlı davrananlar gölgelerde, su kaynaklarında, ...ve canlarının çektiği her tür meyveliklerde olacaklardır. Onlara yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyip için denecektir. Şüphesiz ki biz güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz. O günü yalanlayanların o gün vay haline. Suçlulara da şöyle denecektir. Yiyin, dünyadan biraz daha yararlanın. Bilin ki siz suçlusunuz. O günü yalanlayanların o gün vay haline. Onlara... Allah'a boyun eğin dendiği zaman boyun eğmezler. O günü yalanlayanların o gün vay haline. Bundan yani Kur'an'dan sonra artık hangi söze inanacaklar ki?